94.9 Açık Radyo'dan merhaba. Didik Didik Freud programındayız. Ben Şenolay'la. Ben Serol Teber. Merhabalar. Freud programının içinde 3 haftadır Tevfik Fikret'i yaptık. Bu 4. haftamız. Bir Birkaç saat daha gidecek gibi görülüyor. Evet. Çünkü geniş ve önemli buluyoruz. Evet. Fikret çok kapsamlı bir kişilik. Biz de bitiremiyoruz galiba evet. olan duygularımızı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden şey yani? açılıyor, değil mi? Evet. Ee, kronolojik açıdan bakarsak şimdiye kadar aslında liseyi bitirmesini, liseden sonra kendi lisesinde yani Galatasaray lisesinde öğretmen olmasını konuşmuştuk. Arada melankoliye girdik çıktık. Ee, Galatasaray lisesinden de istifa ettikten sonra öğretmenlikten serveti finun macerası var macera diyemeyiz çok uzun bir süre daha doğrusu evet evet evet aslında bir yerde de macera demek doğru gerçekten o sırada bazı arkadaşları Serveti Fünun adlı bir dergi çıkarılmak çıkarmakdadırlar ve çağın en entelektüel kapasitesi geniş insanlarından olan Recaizade Ekrem Serveti Fünun'un başına Tefifiket'in geçirilmesini önerir ve bir kış günü alıp onları servetifünün matbaasında götürüp orada çalışanlarla tanıştırır e, ve e, hemen 1996 yılının ilk aylarında ilk ayında çıkan servetifününde Tevfik Fikret'in imzası vardır artık Tevfik Fikret'in yönetiminde çıkmaya başlar ve o günden sonra da neredeyse birdenbire diyeceğimiz e, ya da Orhan Veli'nin tanımını kullanırsak her şey birdenbire oldu <gülüyor> benzeri bir e, durumla Servet-i Fünun Edebiyatı'nın niteliği değişir ve Türkiye Osmanlı Türkiye tarihinde bir okul niteliğine, bir edebiyat akımı niteliğine dönüşür. Pek çok ünlü şair, yazar bu çatı altında toplanır ve Halit Ziya'nın gene tanımı ile bir tür serveti fünnün ailesi oluşur. Bu konuda bizzat orada çalışan Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, gene Fuat Köprülü biraz uzaktan izleyerekten. Ee, Mehmet e, Rauf e, hepsinin anılarında söyledikleri tek bir şey vardır: Serveti Fünunun Kalbi Tefif Fikret'tir. Ve evet. oraya girenler gönüllü olarak Fikret'in e, fik, e, ben e, Cenap Şahabettin'in ya da Halis Ziya'nın e, bel, e, tanımlamalarını belki biraz abartılı buluyorum ama e, bir tür ...vejde kapılmışçasına e, Fikret'in etrafında bir hale oluştururlar, oluşturmuşlardır. O, o, o denli onları etkilemiştir. Ama der burada Halit Siyah Uşaklıgil, Servet-i çalışanların edebi, bir arada tutan edebi e, güç nedir diye sorarsanız... ...estetik beğeniden öte hiçbir şey değildi. Evet. Ve... E, O, o edebiyat akımı içinde belki tek bir cümle söyleyebiliriz. Bu akımın etkisi nedir, esprisi nedir dendiği zaman benim söyleyebileceğim. Ee, ilk defa orada bir avuç aydın e, dış dünyadaki... Olayların ötesinde kendi öz benliklerini insan olarak kendi benliklerini irdelemeye başlamışlardı. Kendileriyle hesaplaşmaya başlamışlardı. Kendilerinin kendilerinde bulduklarını yapıtlarına yansıtmaya başlamışlardı. Ki burada Halit Siyah'ın Mavi ve Siyah'ı ardından gelecek olan ünlü Aşkı Memnu'su ki burada Aşkı Memnu'da Halit Siyah uşaklı gibi Bihter tipini, kişiliğini sergiler ve Bihter'in arkasında asıl aile içi ensesti şey yapar sayfalar boyu bize anlatır ve Osman, düşünün geleneksel bir toplumda ensestin, ensesti beraat ettirir bir anlamda. Yani Adnan Bey'le kızı Nihal arasındaki yoğun aşk ilişkisini Biz evet veriz okuyan o denli, o denli başarılı bir e, yap, yani. yapıt sergilemiştir e, Halis Yavşaklı o dönemde. Başka hiçbir edebiyat takımında yani o dönemki edebiyat takımlarında ya da edebiyatçılar arasında olmayacak denli bir açılımdır. Öbür tarafta Tevfik Fikret kendi kendi analizini, kendi kendine analizini yapmaktadır kendi şiirlerinde. Böylesi bir gelişme ortamında 1900 yılında Tevfik Hükret'in Rubab-ı Şikeste kitabı yayınlanır ve Tevfik Hükret yine o günlerde yazdığı sonname şiiriyle bugüne kadar anlaşılmayan nedenlerle ya da yeteri kadar anlaşılmayan nedenlerle ayrıca her şeyin de anlaşılması şart olmadığının evet, da altını altını çizerek. altını çizerek Tevfik fikret serveti funundan ayrılır ve e, boğazdaki evine e, kapanır. Buna e, ilk kapanma olarak eee Tanımlamak mümkün bunu ilk kapanma olarak ama bunun tabii tesettür anlamında bir kapatma değil toplumdan ayrılarak Özaklaşır. kendi uzaklaşaraktan bir tür keşişvari bir e, kendi iç dünyasına kapanmıştır. Burada gene bir adım daha atarak söyleyebiliriz ki o güne kadar Fikret kendinle hesaplaşmıştır kendini hazırlamıştır etos demek, demeyecek dediğimiz şey kendine ben buyum demiştir ben acılar içinde kıvranan bir şairim ben buyum demiştir şimdi gelelim sizin durumunuza diye Bir tür toplumsal hesaplaşma dönemine girmiştir. Şevki, e, fikir yani. Evet, etos aslında kelime olarak öznerleşme Özmerle, öz demek. Evet. Yani bireyselleşme bir anlamda. Ama bu asla bencil bir bireyselleşme değil. İçine dönüp toplumu anlamak ve onlardan hesap sormak. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Ve ta kökeni e, Sokrates'in Alkibiades evet. diyalogundaki kendini tanı. Tanımından yola çıkar ve bu kendini tanımanın sonucunda... E, ...tabii yani egoyu bulmak ama kesinlikle egoist olmak değil. Değil. Ama... E, Olmazsa ego... olmaz bir e, kural değil mi? Bu kendini tanımadan hiçbir yere gidemezsin. Kendini tanımadan hiçbir şey olamazsın şey Ve bizde yani bugünün e, Türkiye kültüründe en büyük eksiklik bence altından bir türlü altından kalkılamayan problemleri çözemememizi çözülememesinin nedeni de bu kendini tanımadan kendi kültürünü tanımadan e, dünya kültürüyle birlikte e, e, at yarıştırmaya kalkıldığı zaman düşülen komik tragi komik durumlar oluyor işte e, Fikret burada kendini tanıma aşamasını aşmış kendince aşmış ve artık Rıbabışı kesteği kapamış orada bu budur demiş ve ardından toplumla dediğim gibi hesaplaşma dönemine girmiştir şimdi bir parça dinliyoruz Kreisler'in keman ve Yaylılar için Do Major Concertos'un birinci bölümünü dinleyeceğiz yani Kreisler kendisi çalacak sonra devam ediyoruz 94.9 Açık Radyo'da Tevfik Fikret'i konuşuyoruz Serol Eber'le birlikte. öznelleşme içine dönmeden bahsettik. Ee, bahsediyoruz daha doğrusu. Tevfik Fikret bu konuda yalnız değil. Bir sürü benzerleri var. Ee, Kafka, Bodler, Hayne, Beşir Fuat, Orhan Veli, Said Faik bunları sayabiliriz değil mi? Kesinlikle. İçine dönüp kendini tanıyan. Kesinlikle kesinlikle sayabiliriz hem dünya kültüründe hem Türkiye kültüründe e, istersen dünya kültüründekiler yeteri kadar biliniyor evet. ya da e, ama Türkiye kültüründe ben yeniden e, Şinasi'nin adını yani çok unutulduğu için çok unutturulmak istendiği için e, hep bir kenara bırakılan. İbrahim Şinasi Efendi'nin Tevfik Fikret'ten de 30-40 yıl önce Bu kendi içine kapanaraktan Türkiye toplumunda büyük Dönüşümleri başlattığının Altını çizmek istiyorum Kendi küçücük Yaşamı pahasına neredeyse Kendi kendini yeme pahasına Gene aynı Melankolik paranoid bir Ruhsal durum içindeydi Şinasi Onun ardından Beşir Fuat Biz burada e, biraz e, ku, anmamız, Saygıyla almamız Gerekir Beşir, Beşir Fuat öyle bir kişilikti ki Şair değildi Belki birinci sınıf bir yazar değildi Ama Türkiye'de ilk pozitif, Pozitifist Ve filozofu Başlatan insandı Ve ilk e, Son çalışmasının Voltaire biyografisini olduğunu söylesek bile bir şeyleri anlatmaya yeter. Voltaire'i Türkiye'ye tanıtan insanlardandı. Ansiklopedistleri, Fransız ansiklopedistlerine aydınlanma, aydınlanma dönemin filozoflarını Türkiye'ye tanıtan bir insandı ve herkesle polemik yapıyordu yapılması gerekenlerle tabii yani polemik hastası değildi <gülüyor> ama e, tek başına yani bir tür Türkiye'nin o dönemin Don Kişotu gibi e, değermenlerle e, dövüşüyordu ve bütün bu dö dövüşme sonunda e, anlaşılır nedenlerden dolayı Beşir Fuat yorgun düşmüştü 30 yaşlarının ortasında ve o denli e, pozitivizmi, bu battal, bu e, bir tür e, dinozorlaşmış toplumsal yapıya kabul ettirmek için kendini kurban edercesine e, intihar eder ve e, intiharının dakika dakika damarlarını keserek intihar eder ve damar bir yandan da intiharının sekreterliğini yapar ve nasıl hangi duygular içinde olduğunu son gücünün yettiği son dakikaya kadar yazarak gene ardından bize çok kısa da olsa anıtsal bir unutulmaz bir yapıt bırakır. Kendi ölümünün günlüğünü tutaraktan. Belki dünya edebiyatında da bu özelliğiyle tek bu kayıt değil olasılıkla, mi? Olasılıkla. Adım adım yani en, ölümün kaydı canlı kayıdı. En azından ben bilmiyorum. yani Belki olasılıkla tektir. Ama Beşir Fuat Türkiye işte genel Osmanlı-Türkiye kültüründe bir kilometre taşıdır. Beşir Fuat'ın ölümünden sonra daha doğrusu intiharından sonra kültür bir ikiye ayrılmış gibi delinebilinir ki o kadar etkileyici olmuştur ki recelzade Ekrem Araba sevdası romanını oradaki ünlü Bihruz Bey tipini yaz yazdı, yazdığı halde 8-10 yıl Basmakta ertelemiştir ve onu tekrardan yeniden gözden geçirmek zorunluluğunu duymuştur. Yani herkes artık Beşir Fuat'ın ölümünden sonra onun yakınları olsun uzakları olsun sevenler sevmeyenler olsun Beşir Fuat'ı anımsamadan onun yazdıklarını göz önüne almadan bir şey yazamaz olmuşlardır. Bu denli etkileyicidir. Ve ee, Fikret bunların üzerine gelen bir kişiliktir. Ve Fikret kendiyle olan hesaplaşmasını bitirdikten sonra kendi kendini tanıdıktan sonra ve bu tanıdıklar burada tekrardan bir çizgi çizmek istiyorum. Kendini dış dünyaya anlatırken Fikret hiçbir zaman kendi kahramanlıklarını alışa geldiğimiz diğer yazarlarda şairlerde olduğu gibi büyüklük büyük, büyük erdemlerini büyük kahramanlıklarını güçlülüklerini değil tamamen uykusuzluklarını acılarını korkularını Gecenin bir saatinde bir yaprak ışırıtsından kalbinin nedeni çarptığını umutsuzluklarını çaresiz çaresizliklerini anlatmıştır, kendi güçsüzlüğünü sergilemiştir Fikret ama e, gelin görün ki e, Fikret bunları e, anlattıkça çoğalmıştır ve İstanbul'da ya da işte başkent İstanbul diyoruz. Türkiye Osmanlı dönemi Osmanlı İmparatorluğunda etkisi ve kişiliğinin yarattığı aura o yoğun çekici güç artmıştır Fikret'te Fikret Servet-i Filun defterini kendi dünyasında kapattıktan sonra e, bazı çekilir ve bazıda artık toplumla hesaplaşma büyük destansı şiirler yazma dönemine girer ben buyum der Sokratik bir ironiyle ama hepimiz aynı sandalın içindeyiz. Hepimiz birden benzer bir toplumun içindeyiz. Şimdi gelelim sizin durumunuza. Evet, e, sizin durumunuza gelmeden önce ara verelim. E, bu büyük şiirlerden özellikle sistem bahsedeceğiz evet. şimdi değil mi? Kreisler'in evet. e, keman ve Yaylılar için Do Major Concertos'un ikinci bölümünü dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Ee, Ayşe yana çekildi, içine kapandı ve artık büyük şiirlerini e, yazmaya başladı. Bu arada bir şeyin altını çizelim mi? Az önce seninle konuştuk. Rüba Bişik ile ilgili bir ortak yanılgıdan bahsettin. Bunu evet. kırık saz olarak çeviriyoruz hep Türkçe'ye ama aslında saz değil dedin sen rubab öyle evet. değil mi? Yani rubab rubab, rubab. ya da lir. Lir denen e, e... denen çok özgün. Bir çalgı sonuçta bir, çalgı bir saz ama ama saz Tam sazdan, sazdan hiç bir alakası olmayan bir çalgı ama yazık ki e, kitabın birinci baskısında biz de aynı e, kolektif Hatayı yapıp rüba başı kestiği kırık saz diye e, çevirmişiz. Onu en kısa zamanda düzeltmeye Çok batılı bir e, çalgı aslında. Lir yani, yani bir mitolojik bir çalgı. Mitolojik bir çalgı. Gerçekten Olduğunu evet. Mitolojideki bütün perilerin ellerinde gezdirdikleri tanrıçaların, tanrıçaların e, sonra da Roma İmparatorluğu'nun hatta Nero'nun bile elinde. <gülüyor> Rubap çalarak Roma'yı <gülüyor> seyrettiği çalgı. Yakt, Yaktı, <gülüyor> yakarken söyledi çalgı. Ee, ee, çok şey. Bu yani, öğrendiğimiz bilgiyi aktaralım, aktaralım önemli. Aktaralım, evet, ben, ben de paylaşalım şaşırdım. Paylaşalım gerçekten evet, birbirimizden. Ee, i̇ç hesaplaşmaları için Ayşe yanında e, oturmaya baş, yani kapanmaya başladı artık Tevfik Fikret. Neler oldu? Onlara geçelim şimdi. Ya Fikret'in burada yazdığı ilk büyük destansız şiir e Edebiyat'ın unutulmaz e kilometre taşlarından birini oluşturan şiir Sis şiiridir Fikret bunu 3 Mart e 1902'de yazmıştır Aşiyan'dan kalkıp ya da Boğaz'daki e Yalı'dan kalkıp İstanbul Boğazı'nı sisler içinde gördüğü bir gün tabii bu alegorik bir yaklaşımdır. Buradaki sis e, boğazdaki sis gerçek sistir ama Fikret bunu alıp alegorik olarak tüm o İstanbul e, kentinin başkentin bir e, despotun yönetimindeki geleneksel bir toplumun e, bütün yapısını irdeler biçimde kullanmıştır. Uzun bir şiirdir. Gene aynı şeyi benzetirsek neredeyse bir katedral e, büyüklüğünde bir efekt oluşturur üzerimizde ve şiirin e, birinci dizesiyle son dizesini e, değiştirmek ya da e, aralarında herhangi bir e, e, Eksiklik yaratmak mümkün değildir. Bütün yapı bozulur. O kadar muhteşem bir bütünsellik içindedir. Ve Fikret'in bu şiiri yazabilmesinde Edebiyat Mehmet Kaplan çok Fikret üzerine kapsamlı bir kitap yazmıştır zaten. Onun da altını çizdiği gibi burada mutlaka onun ressam Fikret olmasının da etkisi vardır. Evet iyi çiziyor. Kalemi de iyi. Çok, Değil mi? çok iyi bir ressam. Yani Ee, arkadaşları ısrarla söylerler ki Fikret ressamlığa devam etseydi o çağlar o günlerin yaşadığı günlerin en iyi ressamlarından biri olabilirdi diye ısrarla e, e, usta ressamlar profesyonel ressamlar e, bu kanıyı paylaşırlar. Fikret Siz şiirinde yazık ki aramızda e, bu şiiri iyi güzel okuyacak bir e, <gülüyor> <gülüyor> biri yok onun için en iyisi hiç okumamak kötü okumaktansa evet. hiç okumamak çünkü Fikret buradaki Fikret'in bu şiirlerine bütün şiirlerine getirdiği iç ritim iç poezi iç müzik Ee, eğer biraz hırpalanırsa Fikret çok üzülür evet. onun için onu hiç üzmeden şiire hiç dokunmayalım yani herkes sonraki imkanı bulduğu zaman ama bu şiiri okumadan insanlar bence e, e, şey, e, yani ölürlerse Fikret'in siz şiiri okunmadan ölünürse yazık olur <gülüyor> bu kadar. yapılmadan ölünmeyecek işler İşlerden, listesine ya, Evet yani bu kadar güzel bir şiir olabilir Ve bu kadar İstanbul'u analiz eden, o zamanın İstanbul'unu analiz eden bir şiir olabilir. Bence tek bu şiir üzerine bile e, birkaç analitik araştırma yapmak mümkündür. Fikret burada İstanbul'u ilk önce uzaktan zoomlar, uzaktan bakar kente. Kenti sisler altında, yapışkan sisler altında ne kadar karanlık, ne kadar çirkin, ne kadar e, sahtekar olduğunu Altını çizer ondan sonra biraz daha zoomlar burada bu sefer içerideki yapıları tek tek araştırmaya başlar zindanları ki altını çizer İnsanların en ufak bir başka özgür bir laf ettikleri zaman atıldıkları tutuklandıkları zindanları anlatır ara sokakları anlatır ve şiirin sonuna doğru orada yaşayan yoksul insanları izlenmekten Söylediklerinin her bir cümlesinin duyulması halinde başlarına geleceklerinin korkusundan boyunları bükülmüş insanları İstanbul insanlarını anlatır. Oradaki çocukların durumlarını anlatır ve sürekli olarak burada tekrar ettiği tam bir Faustik Doktor Faust konumundadır Fikret burada. Coşmuştur ve sü sürekli olarak tekrar ettiği... Ee, bu pislik, bu facia, bu pislik örtünmeli ve sonsuza dek uyumalıdır. Fikret bunu kerelerce şiirin içinde sö sö söyler. Örtün evet ey facia, örtün evet ey kent, örtün ve sonsuza dek uyu. Fikret bunun altını kerelerce çizer ve İstanbul'un Metropolün ve toplumun tabii e, her şeyden önce kimliksiz ve kişiliksiz olduğunun altını size, Özet olarak. Bu şiirinden e, Fikret'in esinlenerek bir de tablo var değil mi e, Şehzade Abdülmecit Mecid Efendi? Evet Fikret'e hayran olan sis adlı tablosunu e, yapıyordu. Aslında. O, o tablo da bugün e, Ayşehan'da, müzededir. Yalnız burada benim kanım burada bir yanlış anlaşılma olmuştur. Fikreti anlamak burada zordur ve Abdülmedjid Efendi fikreti sevmiştir ama anlamamıştır gibi geliyor bana. Düzeltilmeyi çok isterim. O empresyonist bir tavırla tam tabloyu yapmıştır bir tür ama Fikret'in buradaki eee baş kaldırısı e, Faustik baş kaldırısı diyeyim. Bence ekspresyonist bir baş kaldırıdır. Ve, e, daha başka bir e, tam evet, tersi bir yöntemde. Tabii sanki sadece Fikret'in sabah kalkıp Boğaz'daki sisi görmesi evet, anında sis, çizilmiş. çizilmiş Sisin yansıttığı alegoriyi, metaforu Bari, koymuyor. Koymuyor. Okay. Yani Abdülmecid Efendi'nin bunu pek e, sesin dediği hmm. ve anladığından ben biraz kaygılıyım. Evet olabilir. <gülüyor> yani ee, şimdi ama ama evet. ama ama her şeye rağmen fikrete çok yakın durması e, çok saygı ve sevmesi, sa onu. ve sevmesi saygıdeğer bir tavır tabii. Ee, bir parça daha dinleyelim mi devam etmeden önce. Kreisler'in tamam. keman ve Yaylılar için do major koncertasının e, üçüncü bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Thank <laughs> you. 4.9 Açık Radyo'da e, Freud programının içinde Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Siz şiirinden bahsediyoruz. E, burada aslında Tevfik Fikret siz şiiriyle bir şeyleri kurtarmaya değil haber vermeye önem veriyor evet, değil mi? Öncelikle. Evet. Bir felaketi anlatmaya çalışıyor. Bir tür bir, bir durum var Freud'da bahsettiğimiz gibi. <gülüyor> evet kesinlikle e, ve zaten alegorik sanatçı için de e, sanat e, ya da kültür Ee, bir bütün değil Bütünden kalan enkazın tanımlanmasıdır Enkazdan kurtulabilen Bu Walter Benjamin'in Yaklaşımıdır tabi Enkazdan kalan parçaların Toplanmıp bir araya getirilmesinden O kültürün gerçek niteliği Ortaya çıkarılabilir Alegorik sanat Bunu yapar bize Tevfik Fikret'in 1902'de Yazdığı şiire Tabii ki çok büyük tepkiler olmuştur. Ama bu tepkileri bir dakikalık, bir iki dakikalık bir kenara korsak tekrardan evet. oraya geleceğiz. Ama 1990'da yazılan, Orhan Pamuk'un yazdığı Kara Kitap'ın ikinci bölümünde Boğaz'ın suları çekildiği bölümde Tevfik Fikret'in Sis şiirinin uzun yıllar sonraki durumunu ya da bir tür sağlamasını yapar Orhan Pamuk burada. Ee, boğaz'ın suları çekildiği bölge. Bu da e, Türk edebiyatının muhteşem eee epizotlarından biridir kanımca. Evet. Ee, Sular çekildiğinde ortaya çıkan ortaya e, çıkan pislik ve en enkazı anlatır ve Boğaz'ın o ...yeşil e, lağım sularıyla bütün İstanbul'un nedenli denli e, salgın bir... ...alegorik olarak da bir salgın bir hastalığa ve salgın bir kokuşmuşluğa dönüştüğünü anlatır. Burada e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir deyimi vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sis şiiri için Abdülhamit döneminin romanıdır der... Eğer e, Tanpınar'ın bu tanımını e, kabul edersek ki çok doğru bir tanımlamadır, e, bence de Orhan Pamuk'un e, kara kitabına da e, Cumhuriyet döneminin e, işte 80. yılına bir armağandır diyebiliriz, evet. öyle kabul edile, edebiliriz. Ee, tabii siz şiirine olan tepkiler Ahmet Hamdi Tamp'ın, ayrıca Ahmet Hamdi Tamp'ın bunlar çok güzel bir e, betimlemede bulunur. E, bu bir e, bu şiir tek başına bir öfke, tek başına bir e, protesto olarak nitelendirilmemeli derler. Ee, tabii ki çok üzgündür Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir yanıyla diz çökmektedir bu muhteşem şiir karşısında. Ama bir yanıyla da kendi bulunduğu konum itibariyle e, yani ideolojik konum ya da dünya görüşü itibariyle bu sis şiirinde işlenen e, ya da e, üzerine giden konulardan üzgündür. E, Tevfik Fikret'in burada yaptığı der büyük bir bedduadır. Evet, lene tokumaktır. Lan, evet, lene tokumaktır. Dert. Bilge Karasu'dan da bahsediyorsun sen. Evet, de, Bilge. Tarımda. Sonraki yıllarda. Ama burada Bilge Karasu'dan önce burada ben Yahya Kemal'in e, bir tefik evet. fikret'in sis şiirine olan yaklaşımını ben evet, söylemek, söylemek istiyorum, e, de, anımsatmak istiyorum. E, Demin Cek dedik de Fikret sık sık şiirin içinde örtün evet ey facia, örtün evet ey şeyh, örtün ve sonsuza kadar uyu demiştir. Yahya Kemal kendi Gökkubemiz kitabında alınan Siste Söyleniş şiirinde. Dolaylı olarak kendi üslubuyla buna biraz şey yapar, protesto eder, eleştirir. Ben o şiiri benzetebildiğim kadar okumak istiyorum. Şöyle diyor Yahya Kemal, benzetmek olmasın dünyada bir yeri, Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi sis burada büyük yazılmış ve şairin sisi direkt yani fik, bu şiiri fikrete, an, fikrete gönderme yapılmıştır. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha örtün Mebet uyu ey şeyh, o beddua. Hayır, bu hal uzun sürmez, sen yakındasın, Hala dağılmayan bir sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden pırıl pırıl, Berraklığından bilme nedir, hafta, ay ve yıl. Hüznün, ferahlığın bizim olsun, kışın yazın, hiçbir zaman bizi kader ayırmasın. Şimdi evet. burada e, kendi e, biçemi ve e, üstü bile mutlaka Yahya Kemal büyük bir şair. Ama e, e, söylenecek bir şey var gibi geliyor bana. Tevfikat'in kişiliği, sis şiiri ve Yahya Kemal'in bu yaklaşımıyla bir kere ben e, Sayın Edebiyat Eleştirmeni Oğuz Demiralp'in Yahya Kemal için kullandığı bir tanımı seve seve tekrar etmek istiyorum. Yahya Kemal'in e, bütün şiirlerindeki dizelerinde hüzün, yap, yapmacık bir hüzün ama buna karşı bol bol hedonizm damlar. Neredeyse Yahya Kemal'in paçalarından bile damlar bu büyük hedonizm bir de ister istemez insan kişiliklerini karşılaştırmak istiyor Tevfik Fikret ki yaşamı boyunca hiçbir devlet görevi kabul etmemiştir hiçbir parayı parayı inkar etmiştir devlet görevlerini inkar etmiştir bütün hazları yatsımıştır oysa ki Yahya Kemal, ben Mete Tuncay'ın ve Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya yapıtından ama beni bunu okumaya ve şey yapmaya Mete Tuncay yönetmiştir. onun burada selamlarım. Onun bir anısı var. Falih Rıfkı Atay der ki Çankaya'da Çankaya'da, Mustafa Kemal'in yanına gelip gidenler arasında ben... Bir tek kişiyi gördüm, bir dış işlerinde bir arpalık kabul etmek için ya da arpalık sağlamak için yere eğilip Mustafa Kemal'in potinlerini öpen bir tek kişi vardı. O da Yahya Kemaldi. Evet. Evet. İlginç. İlginç. Ayrıca Cem Cemil Mer için jurnalerinde de şöyle bir şey geçer gene e, Meta Tuncay'ın al alıntılıyorum ben e, Cemil Meriç'in jurnallerine jür ulaşamadım e, aşağıya iner ve Mustafa Kemal'e sövmeye başlar Cemil Meriç şöyle der dermiş e, ben bir insanın bir e, iş sahibi olmak için birinin Mustafa Kemal'in Potin'lerini öpmesini anlayışla karşılıyorum. Ya da dışarıda herhangi bir yerde böyle bir liderin sövmesini onu da anlayışla karşılıyorum. Ama bunun ikisini birden birkaç dakika içinde yapmasını Yapabilen... biraz zor anlayışla karşılıyorum. <gülüyor> karşılarım. <gülüyor> Kar karşılarım diyor. Yani burada ben ee, Yahya Kemal'in bu Siste Söyleyiş şiirindeki... Fikret'e olan getirdiği eleştiri doğrusu ben de biraz zor kabul ediyorum. Evet. Ayrıca burada İstanbul'a da yapılan bir haksızlık var. Burada şiirin başında benzetmek olmasın dünyada bir yeri Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri diyor. Ben kendi hesabıma İstanbul ya da İstanbul bazı bütün e, çirkinleştirilme çabalarına karşın gene de İsviçre göllerinden daha güzel olduğunu Bunu düşün. da hazmetemem diyorsun. <gülüyor> Bunu da ben hazmetemiyorum. <gülüyor> e, e, Freud programının içindeki Tevfik Fikret programının içinde Yahya Kemal'e de bir e, kısım ayırmış olduk. Ama yeri gelmişti ve çok haklı bir yerdi. Gerçekten de. Bak. Ama bugünün de sonuna geliyoruz. Öyle mi? E, geldik yapın. hatta. <gülüyor> Şimdi bir parça dinlerken hoşçakalın dememiz gerekiyor. Bu sonraki... kadar mı? Çabuk geçti. <gülüyor> <gülüyor> bugün... Heyecanlı bir konuydu. Evet. evet. E, çabuk geçtik. E, şimdi Chrysler'in Laminör Yaylı Dörtlüsü'nün birinci bölümünü dinlerken sizlere hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Tevfik hoşça Fikret'le kalın. devam edeceğiz değil mi? Bilemiyorum ama... E, e, bitmiş değil şu anda. İstemeyerekten <gülüyor> hoşçakalın diyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Didik Didik Freud Freud'un Ailevi ve Tarihi Romanı Serol Teber ve Şenol Ayla On Yıl Sonra Tekrar Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Adnan Kazmaoğlu'na teşekkür ederiz. Düş gücünü bitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut, düş gücünün yarattığı ve insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Geçirdiğimiz 20. yüzyıl belki de insanlığın en acılı yüzyılıydı. Milyonlarca insan, çoğunluğu da genç, bu yüzyılda öldürüldü. Her savaş adı ne olursa olsun bir yıkım, bir ölümdür. İnsanlığımızı çürütür, vicdanımızı da çürütür. Hastalıklar, ölümler, çocuk ölümleri, daha birçok acı. Bugün milyonlarca insan açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Ama bu devam edemeyecek böyle. Ya insanlık yok olacak, ya bu... Bu sistem, bugünkü sistem devam edemeyecekler Ne halt ederlerse yapsınlar Açık Radyo Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar Perşembe günleri saat 14'te Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Seval Şahin. Açık Radyo. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr Tuna'nın Beriyanı Balkanlardan geleneksel müzik örnekleri Her çarşamba saat 13'te 94.9 Açık Radyo'da Reklaman dan sunan Muammer Ketencoğlu. Reklamlar yaşama doğadan öğrensin. Temayaz, e mesaj gönder. Tema Yaşamı Keşfediyorum programına 8 lira bağışla destek ol. Reklamlar bitti. Amiskar saç alan siyah bir. Hazırlayan Pelahattin Çolaş. Her salı 12'de açık radyoda. Oh 5 tabii 5. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.